Bayan Tavuk Bay Horoz Bayan tavuğun kurnaz tilkiden yana hiç rahatları yokmuş. İkisi bir gün kafa kafaya vermiş ''Gidip, Gidip şu kurnaz tilkiye haddini bildirelim'' demişler. Bay Horoz fındık kabuklarından kırmızı tekerlekli bir araba yapmış. Arabaya altı tane fare koşmuş. Arabaya binip yola çıkmışlar. Az gitmişler, uz gitmişler, dere düz gitmişler derken karşılarına mırnav kedi çıkmış. Yolculuk nereye böyle kardeşler? Kurnaz Tilki'nin evine gidiyoruz. Yaptığı kötülükler için onu cezalandıracağız. Öyleyse beni de alın arabanıza. Ay, hay hay pis bizi kardeş buyur. Yalnız dikkat et de düşme he mi? Bay Horoz, Bayan Tavuk ve Mırnav Kedi yola devam etmişler. Az sonra karşılarına vakvak vak kardeş çıkmış. Yolculuk nereye böyle kardeşler? Kurnaz Tilki'yi cezalandırmaya gidiyoruz Vak Vak kardeş. Öyleyse beni de alın arabanıza. Buyur Vak Vak kardeş. Başımızın üstünde yerim var. Ama sıkı tutun ki düşmeyin Bay Horoz, bayan tavuk, mırnav kedi ve vakvak vak kardeş yola koyulmuşlar. Derken bir ile bir değirmen taşı çıkmış karşılarına. Onları da almışlar arabaya. Az sonra bir toplu iğneyle karşılaşmışlar. Toplu iğne de onlarla gelmek istemiş. Ama arabada hiç yer yokmuş. Bay Horoz demiş ki... Küçücük bir toplu iğne. Nasıl olsa yer kaplamaz. Yalnız dikkat et de bir tarafımıza batma sakın toplu yine. Çok geçmeden Kurnaz Tilki'nin evine gelmişler. Kurnaz Tilki evde yokmuş. Fareler arabayı ahıra çekmişler. Horozla tavuk çatıya tünemiş. Mırnav kedi ocağın yanına kıvrılmış. Vakvak vak kardeş de su teknesine girmiş. Toplu yine yastağa gömülmüş. Değirmen taşı kapıya yaslanmış. Yumurta da havlunun içine girmiş. Kurnaz tilki bir süre sonra eve dönmüş. Ateşi yakmak için ocağa gidince mırnav kedi suratına kül atmış. Kurnaz tilki yüzünü yıkamak için su teknesine gidince vakvak vak kardeş su püskürterek tilkiyi sırı sıklam etmiş. Kurnaz tilki yüzünü kurulamak için dolaptan havluyu almış, aynı anda yumurta kırılarak yüzünü gözünü çizik içinde bırakmış. Tilki can korkusuyla kendini yatağa atmış. Başını yastığa koyar koymaz toplu iğne yüzüne saplanmış. Bu sırada bayan tavukla bay horoz bağırmaya başlamış. Kurnaz tilki iyice korkmuş, kaçmak istemiş. Tam kapıdan çıkayım derken kapıya dayalı duran değirmen taşı üstüne devrilip tilkiyi yamyası etmiş. Kurnaz tilki böylece cezasını bulmuş. Kafadarlarda o günden sonra birbirlerinden hiç ayrılmamışlar.